Sinefil Hazırlayan ve sunanlar Bilis Behlil ve Yeşim Burul 94.9 Açık Radyo'da Bir Sinefil Programına daha hoş geldiniz. Ben Yeşim Burul. Canlı yayındayız. Telefon hattımızın öbür ucunda program ortağım Melis ve var. Merhaba Melis. Merhaba. Programımıza haftanın yeni filmlerinden Darden kardeşlerin son filmi De Jure Une Noire, iki gün ve bir gece filminde kullanılan parçalardan biriyle başladık. Van Morrison seslendirdiği Gloria'yı Evet bu hafta artık 2014'e veda ederken vizyonda da senin en iyi filmlerin bir kısmı dökülmüş durumda. Seneye hoş bir veda var vizyonda onu söyleyebiliriz. Onlara geçmeden önce her hafta olduğu gibi sizlere iletişim bilgilerimizi vermek istiyorum. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-posta adresi ise sinefiller.gmail.com.gmail.com. Evet, geldik 2014'ün son haftasına, son cumasına, son vizyonuna. Evet, dediğin gibi sene içinden hem Venedik'ten hem Cannes'dan filmler var bu hafta sinemalarımızda. Hatta bir tane de Berlin olacaktı fakat son anda ertelendi. Evet, son anda Kutlu Ataman'ın son filmi Kuzu'nun vizyon tarihi <gülüyor> ertelendi. Ee, dolayısıyla e, bu hafta yine üzerine bolca konuşulacak filmlerimiz var. Hemen e, şeyle başlayalım. E, bu senenin en iddialı yapımlarından biri, en çok konuşulan, en beklenen işlerinden birim. İddialı derken tabii böyle yapımı ve özel efektlerinden bahsetmiyoruz. E, ünlü İsveçli yönetmen Roy Anderson deyince... Onu tanıyanlar zaten ne kadar kendine özgü bir sineması olduğunu biliyorlar. E, ve de bu e, bizde insanları seyreden güvercin adıyla vizyona giriyor bu hafta son filmi. Ama aslında daha uzun bir adı var orijinal adım. Evet. Bu e, e, adı zaten çok çekici gelmişti bana ilk duyduğunda. Herkese. E, yani bir güvercin e, bir ağaç dalında oturuyor ve insanlığın varoluşu üzerine düşünüyor. <gülüyor> ...gibi bir şeyi var aslında... ...hani birebir çevirmeye kalkarsak... Ee, ...senaryoda tabii kendisine ait... Ee, ...başrollerde... ...Holger Anderson, Nils Westblom... ...Karlotta e, Larson... ...Victor Gilemberg... ...Lotti Törn Ross gibi... ...isimler yer alıyor... ...kusura bakmayın biraz telaffuz etmekte zorlanıyorum... ...ispetceğim çok zayıf... Ee, Yine e, Roy Anderson'ın e, oldukça sıra dışı e, dünyalarından biriyle karşı karşıyayız. Zaten bunu bir üçlemenin üçüncüsü olarak düşünmekten mümkün sanıyorum. İkinci kattan şarkılar ve e, yıldırlı denk filmleriyle bağlantılı, hani hikaye olarak devam etmiyor ama böyle bir aynı e, tarzda, aynı havada filmler olarak görmek mümkün. E, Roy Anderson'ın hayranlarını ...mutlu edecek bir hafta... ...bu hafta o yüzden. Evet yani hikayeler ya da karakterler... ...birbirini takip etmiyor ama... ...yarattıkları hava, atmosfer... E, seyircilerde de... ...düşündürmeye çalıştıkları... E, ...fikirler... ...dikkat çekmeye çalıştıkları noktalar açısından... ...üçünü bir arada... E, ...düşünmek anlamda oluyor. E, bu filmde de... Aslında hani yine böyle klasik bir örgü yapısı beklemek hata olur ama hani esasen aslında iki karakteri takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Bunlar e, kapı kapı dolaşan satıcılar, e, iki arkadaş e, ve ellerinde dolaştırdıkları o e, valizlerinde satmaya çalıştıkları şey aslında böyle bir takım şaka malzemeleri. E, ama... Kendileri herhalde e, hem tipleme olarak e, hem kendilerini taşıma biçimi olarak e, mizahdan ve komedyen ve şakadan bu kadar uzak olabilirler. E, buna karşılık yine karşılaştıkları insanlar e, bunları sattıkları satmadıkları e, gündelik hayatta karşılaştıkları herkes de aslında e, son derece bu e, yapay resmin e, birer şeyi e, uzantısı gibi duruyorlar e, aslında hani durumun hiç gülünecek bir tarafı yok çünkü Roy Anderson'ın aslında tam olarak da yapmaya çalıştığı şey birazcık günümüz Avrupa'sını ve daha burada spesifik olarak İsveç'i böyle bir ölüler diyarı olarak gösteriyor bize ve orada her şeyin öldüğü mizahın da öldüğü ve bunu tabii bir kara mizah üzerinden de açıklıyor ve Bir sürü referans var hani film boyunca hani felsefe düşünce tarihinden tutalım hani İsveç e, tarihine e, Avrupa'nın e, kraliyet geçmişi yönetim biçimleri günümüzdeki demokrasisinin sözde e, yapmacıklıkları üzerine ve de kapitalizmin bugün insanlara yaptığı ve insanları nasıl harcadığı e, üzerine de keskin gözlemleri var ama bunu tamamen kendi o yapıntı dünyasının İçerisindeki kurmaca karakterler üzerinden sürekli bizi şaşırtarak her yeni sahnede, her sahne ayrı bir tablo gibi e, adeta oluşturulmuş durumda. Geçtiği her sahnede bakalım şimdi burada ne yapacak, burada bize ne gösterecek diye merakla bekliyoruz. Başından sonuna seyirciyi hem şaşırtan hem düşündüren e, bence senin en iyi filmlerinden biriydim. Benim de en iyilerim arasında insanları seyreden güvercin bu hafta itibariyle vizyonda. Evet bu aynı zamanda Venedik'ten olduğunu söyledik. Venedik'in de en iyisi olduğu tescilli Altın Aslan'ı almıştı. E, Altın Aslan'ı almadan da zaten Venedik'in biraz zayıf bir sene olduğu zaten bunların arasında e, insanları seyreden güvercenin açık ara en iyi film olduğu da söyleniyordu. E, daha ödülü kazanmadan önce. Evet e, Roy Anderson'ın filmi bu hafta bizimle beraber. bir Roy Anderson kadar bir başka E, usta, yönetmen ikilisi de bu hafta son filmleriyle vizyondalar e, Belçikalı Dardan kardeşler Jean-Pierre Dardan ve Luc Dardan Onların da sinemaları Türkiye'li sinefiller tarafından oldukça iyi biliniyor ve yakından takip ediliyor. Her filmleri festivallerimize gösteriliyor. Her ne kadar çok geniş çaplı vizyon fırsatı bulamasa da. Bu arada Roy Anderson'ın da bir filmi galiba zannediyorum ilk kez bizde vizyona girebiliyor. Yani önceki filmleri vizyona girmiş miydi çok emin değilim. Festivallerde gösterilmiş ama. salonlara böyle Tera sinemasından yani çok küçük salonlarda çok kısa süre bir girip çıktılar gibi hatırlıyorum. Yani umarım bu sefer çok, da daha çok evet. farklı şehirlerde de farklı izleyicilerle buluşma imkanı bulur. E, Dardanler'in son filmi iki gün ve bir gece dem e, bu sene e, o da kanda gösterildi yarıştım e, kanın en çok evet. konuşulan filmlerinden biriydim. Her ne kadar kandan e, ödül alamasa da e, yine de e, çok iddialıydı ee, ve hani bu iddiasının da boş olmadığını biz de burada izleyerek filmi gördük e festivallerde. E bu arada Darvendar e Döşrolünüyle ilk defa. Kandan ödülsüz dönmüş oldular. Ee, bu sanırım altıncı filmleri üst üste e, Kanda yarıştıkları. E, ve genelde de Nöro Bilge ama aynı sene film yapmış oluyorlar. O yüzden aralarında garip bir rekabet oluşmuş özellikle. E, filmin başrolünde Marion Cotillard var ki ilk defa derden kardeşler bu kadar tanınmış bir isimle e, çalışıyorlar. Ve e, Cotillard'ın Kan'da en iyi kadın oyuncu ödülünü hak ettiği çok konuşuldu. Almaması da çok konuşuldu. Ona Dardan'ların sık sık beraber çalıştığı Fabricio Ronjone eşlik ediyor. Ayrıca Pili Gönn ve Catherine Sele de oynuyorlar. Evet benim beni bu filmle ilgili en çok etkileyen şeylerden biri tabii yine çok enteresan bir insan hikayesi yakalamış olmaları. Dardan'lar e, hakikaten içinde yaşadığımız toplumun günümüz dünyası özellikle Avrupa'sının alt sınıflarına, işçi sınıfına hatta daha da altına iyice kaybedenlerin dünyasına çok çıplak bir gözle bakmayı çok iyi beceren yönetmenler ve oradan da o hikayeyi çıkartıp bize olanca çıplaklığıyla verip hem o karakterlerle Özdeşleşmemizi sağlayan hem de o özdeşleşim üzerinden e, günümüz Avrupa'sının sorunları üzerine düşünmemiz hem de insan doğası, insan psikolojisi üzerine bizi düşünmeye sevk eden yönetmenler. İki gün ve bir gecede e, Marian yarın canlandırdığı Sandra karakteri evli ve iki çocuklu genç bir anne ve bir fabrikada çalışıyor. E, ama öğreniyoruz ki e, çok ağır bir depresyon geçiriyor ve bu depresyon sonrasında işte sağlık raporu alıp aramak zorunda kalıyor. Hani kendini toparlamaya çalışıyor. Artık tam böyle hani kendini toparladığı işine geri dönecek diye beklediği anda öyle bir haber geliyor ki iş yerinden patronları onun yokluğunda aslında yapılan işi ...bir az işçiyle de yaptırabildiğini... ...herkese fazla mesai yaptırarak e, ...fark etmiş... E, ...ve de sonuç itibariyle modern... E, ...liberal kapitalizmin... E, ...burada çarklarının nasıl döndüğünü çok iyi görüyoruz. Daha az işçiyle e, ...yaptırabileceğim işi... ...niye daha çok insana yaptırayım? Niye daha insani koşullarda yaşasınlar ki? Madem hepsi de fazla mesai yapmaya da... ...bu kadar gönüllü... E, ...gibi bir mantık üzerinden. Ve de kendi işçilerine şöyle bir e, duyurda bulunuyor. Yani Sandra... Ben, Sandra işine geri dönebilir ama bu durumda hepinizin yıl sonu primlerinizden vazgeçmeniz gerekiyor diyor. Siz karar verin diyor. Ve son derece e, vicdansız ve sorumsuz bir biçimde e, Sandra'nın işine geri dönüş koşulunu e, Sandra'nın mesai arkadaşlarının sırtına yüklüyor. E, Sandra'nın yokluğunda alelacele yapılan ilk e, oylamada Sandra'nın aleyhine çıktığını öğreniyoruz daha filmin başında. Bu tercihin ve de aslında filmin devam ettiği o iki gün ve bir gece boyunca bir hafta sonu boyunca Sandra patronundan rica ediyor ne olur tekrar bir oylama yapalım diyor bana bir şans daha verin diyor ve o hafta sonu boyunca tek tek beraber çalıştığı fabrikada beraber çalıştığı arkadaşlarıyla konuşup işte hepsi farklı hayatları olan farklı koşulları olan farklı toplumsal etnik şeylere olan altyapıları geçmişleri olan insanlar. Onlar ikna etmeye çalışıyor. Benim işe geri dönebilmem için ne olur yıl sonundaki priminizden vazgeçebilir misiniz? Benim bu işe çok ihtiyacım var diye. Gerçekten modern kapitalizmin insanları bıraktığı bu durumu çaresizliğim, hem Sandra'nın çaresizliği hem de Sandra'nın birebir e, diyaloga girmek durumunda kaldığı, bu diyalogları sürdürdüğü e, iş arkadaşlarının durumlarını gördüğümüzde hem insanın yüreği çok buruluyor hem bir taraftan günümüzde işçi sınıfının gelmiş olduğu bilinç seviyesi ya da seviyesizliği mi diyelim onun üzerine de çok kafa yormaya başlıyoruz E, filmi izlerken kaçınılmaz olarak zannediyorum Türkiye'de herkesin düşüneceği e, şeylerden biri Türkiye'de insanlar böyle bir durumla karşı karşıya kalsalardı nasıl bir karar verirlerdi hani Sandra'nın durumunda kalsalar ne olurdu Sandra'nın mesai arkadaşlarının durumunda kalsalardı ne olurdu e, iki gün ve bir gece e, gerçekten senenin en iyi yapımlarından biri Marian Kotier de çok çok başarılı Ee, çok zor bir pozisyonda kendini bulan genç e, işçi, emekçi sınıfından bir kadın rolünde e, ve günümüz Fransa'sına ve oradaki bu kapitalizmin yarattığı çelişkiler üzerine de çok iyi gözlemlerde bulunan bir film İki Gün ve Bir Gece benim de bu sene de genel olarak tavsiye ettiğim filmlerden biri Temsil Nefilleri Evet e, müzikleri de güzel anladığım kadarıyla demin e, evet, almıştık. şimdi de Petula Clark-Dumbbell-Parsha. Det var med just. La nuit n'en finit plus. Quand je ne dors pas La nuit se traine La nuit n'en finit plus Et j'attends Que quelque chose vienne Je ne sais qui, je ne sais quoi J'ai envie d'aimer, j'ai envie de vivre Malgré le vide De tout ce temps passé De tout ce temps gâché Et de tout ce temps perdu La terre, qui, comme moi, ce soir, sans solitaire, c'est triste à mourir. Quel monde insensé! Oh, je voudrais dormir et ne plus penser. Clark'tan dinledik La Nuit Non Fini Plus. Haftanın yeni filmlerinden Darden Kardeşler'in son filmi iki gün ve bir gecede kullanılan parçalardan biriydi. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programındayız. Bu hafta 2004'ün son haftasında vizyona giren e, filmleri değerlendirmeye devam ediyoruz. E, bir tane de e, ortak yapımımız daha var. Bu da Avustralya Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ortak yapımı. Evet, e, bu da e, Türkiye'de pek bir iddialı bir şekilde e, tanıtımını yaptığı çekimler de burada gerçekleştiği için Russell Crowe'ın ilk yönetmenliği, son umut e, The Water Diviner. Evet, e, senaryosunu Andrew Anastasios ve Andrew Knight beraber yazmışlar. Başrollerinde de yönetmen koltuğunda gördüğümüz Russell Crowe. A. Olga Kurilenko, e, Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz eşlik ediyorlar. Türkiye'den de iki oyuncu var. E, Walter Diviner, e, Russell Crowe'un ilk yönetmenlik e, çalışması e, ve de bugün e, Yeni Zelanda ve Avustralya ile birlikte aynı anda e, Türkiye'de vizyona giriyor. E, dünyanın diğer yerlerinde daha farklı tarihlerde vizyona girecek. E, bu Üç ülkeye özellikle öncelik vermek istediğini kendisi e, burada yaptığı basın toplantısında da belirttim. E, çünkü e, bu Gelibolu Savaşı üzerine, Gelibolu Savaşı sonrasında geçen bir hikaye aslında ama e, sonuç itibariyle e, o kayıplar üzerine bir hikaye olduğu için bu... ...üç ülkenin seyirciler açısından çok ayrı bir yere sahip dedi. 2014 bitmeden sokmak istediğini belirttim. E, çünkü 2014 senesi 1. Dünya Savaşı'nın ve Gelibolu Savaşı'nın da 100. yıl aslında. Dünyanın dört bir tarafında bu yıl boyunca pek çok anma etkinliği gerçekleştirildi. Dolayısıyla Water Diviner'da e, birazcık hani ona denk gelmesi itibariyle... ...senenin son haftasında vizyona giriyor bu üç ülkede. Ama mesela Britanya'da, 6 Nisan'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise dünyada genel olarak Anzak Günü olarak kutlanan e, günün e, bir gün öncesinde 25 Nisan'da vizyona girecek diye biliyorum. E, bize, kendisinin evet, bize kendisinin verdiği bilgiye göre. Evet 24 Nisan bize kendisinin verdiği bilgiye göre. şimdi konusuna bakacak olursak e, Water Diviner aslında e, Peter Weir'in ünlü Gelibolu filmi. 981 yapımı e, filmi bizde de e, gösterilmişti televizyonlarda da değişik zamanlarda. Avustralya'da ilk meşhur eden filmlerden biri olarak da bilinir. Evet, e, Peter Weir de Avustralya Yeni Dalga'sının önemli e, ustalarından biri. E, ve Gelibolu filmi de aslında sinemasal açıdan dünyadaki e, ...bugüne kadar yapılmış en e, savaş karşıtı filmlerden biri olarak da düşünülebilir. E, o dönem Avustralya sinemasının yükselişte olduğu bir dönem. E, Gelibolu filminin bittiği yerden aslında başladığını... ...oradan devam ettiğini söyleyebiliriz birazcık Water Diviner'ın. Tabii karakterler aynı değil ama... E, ...Russell Crowe'un canlandırdığı Avustralyalı bir çiftçi olan Joshua Connor... E, ...üç oğlunu birden Gelibolu Savaşı'nda kaybetmiş... Ee, ve aradan dört sene geçmesine rağmen e, ne oğullarının cesetleri geri gelmiş ne de akıbetleri konusunda sağlıklı bir bilgi edinebilmişler. Ee, karısıyla beraber bayağı çaresizce hani çocuklarından bilgi almayı bekliyorlar. Filmin orijinal adı The Water Diviner aslında Joshua'nın mesleğinden geliyor. Bu um, Avustralya kırsalında aslında çok makbul bir meslek olduğunu anlıyoruz. Birazcık bir özel bir yetenek böyle biraz insan Üstü de bir e, beceri gerektiren bir şey. Böyle iki tane metal çubuğu birbirine değdirerek, dokundurarak e, çorak arazide su e, arayanlara. Water diviner deniyor. Yani su bulucu. E, Joshua da bunu yapıyor. Ve de filmin daha başında Joshua'nın bunu gerçekleştirişine tanık oluyoruz. Birazcık hani o insanın üstü gücünü görüyoruz. Yani o çorak Mucizeler toprakta. O güzeler yaratabilen... Bir adam, evet, aynen. O çorak toprakta suyun yerini önce tespit ediyor. Hani dışarıdan hiçbir şey anlamıyoruz. Sonra orada böyle devasa bir kuyu kazıyor. Kazıyor ama altından bir şey çıkıp çıkmayacağından da emin değiliz. Tek başına bir insanın kuyu kazmasında... ...ne kadar insanüstü bir güç gerektirdiğine de tanık oluyoruz o esnada. Ee, Russell Crowe Crowe'da çünkü artık hani... ...yaşını başına almış bir baba... E, ...formunda karşımıza çıkıyor bu filmde... ...hani gladiyatör gibi değil sonuç itibariyle... ...yetişkin üç erkek çocuğu olan bir baba... E, ...ama sonuçta devasa bir kuyu kazıyor... ...ve en sonunda o son kazmasıyla... ...içerisinden suyun fışkırmasıyla... E, ...hakikaten bu insanüstü... ...becerisine tanık oluyoruz... ...bu becerisinin hemen üstünde döndüğü evinde... ...görüyoruz ki... E, ...doğada böyle mucizeler gerçekleştirebilen bu adam... ...aslında evinde... ...iktidarını çoktan kaybetmiş durumda... ...çünkü e, üç oğlu yok... Karısına verecek bir cevabı da yok. Karısı hala eve dönmeyen çocuklarının giysilerini yamıyor, ayakkabılarını boyuyor. Hala onlar hayattaymış gibi konuşup yaşamaya devam ediyor. Ve Joshua'nın da, Joshua da eline çocukların en sevdiği kitap olan Binbir Gece Masallarını verip çocukların artık boş olan odasına gönderip, ...uyku vakitleri, tam yatma vakitleri hadi git onlara en sevdikleri kitabı oku diyor. Ve Joshua'nın da momboş odada oturup çocuklara Binbir Gece Masallarını okuyor. Ee, film böyle başlıyor. Ee, film aslında hani bu kayıp hissi üzerine kurulu bir film ve bu e, üç çocuğunu kaybetmiş babanın en sonunda e, tası tarağı toplayıp bir gemiye atlayıp İstanbul'a Gelip e, ben gideceğim Gelibolu'na gideceğim çocuklarımı bulacağım cesetlerini ve hani memlekete getireceğim e, gibi epik bir yolculuğu e, aslında sonumut umut. E, bu noktaya kadar aslında dramatik duygusu yerinde tam böyle ana akım aksiyon e, savaşın e, trajedik trajedi tarafını e, güzel ortaya e, koymakla beraber Caşuan'ın e, İstanbul'a ayak basmasından sonra filmin dengesi oldukça bozuluyor. Çünkü işte Olga Kurilenko'nun canlandırdığı burada İstanbul'da otel işleten bir Türk kadın var Ayşe adında ee, ve onunla işte arasında zamanla gelişecek olan bir romantik ilişki bir e, yan e, fikir olarak filmin yan teması olarak e, o duygusal dengeyi oldukça bozuyor. Olga Kurulenko'nun bir Türk kadını rolünde e, pek ikna edici olamadığını belirtmem gerekiyor. <gülüyor> Maalesef. Evet. 1915-14 yılında pardon 20 yıllarında çok iyi İngilizce bilen e, hafif de böyle bir Başka bir aksanla İngilizce konuşan Türk kadını olarak ben de fragmanda bile çok ikna olamadım diye. Yani. Yani 1919 senesine geçiyor dediğin gibi. Ee, bir de hani Türkiye'de girecek versiyonuna bir de Türkçe dublaj yaptırmışlar. Ee, o da çok sakil duruyor. Ee, bir de yani hani o, o güzel Rus Slav fiziğiyle e, hakikaten bir balerin edasıyla yürüyüşü var ki... ...yani bir Osmanlı kadını <gülüyor> tüplemesinde hiç ikna edici değil. Hani o açıdan adı da Ayşe ama... ...yani insanın böyle bir Irina falan diye seslenesi geliyor film boyunca. Kendisine sanki başka bir filmden bu filmin içerisine yanlışlıkla... E, Yürümüş gelmiş gibi ee, ama onun dışında filmin en kuvvetli yerleri aslında birazcık bu anımsamalar ve geri dönüşlerle verilen savaş sahneleri. E, savaşın duygusunu ve hissini yakalamak, o aksiyonu e, yansıtmak konusunda çok başarılı Russell Crowe. Ama dediğim gibi filmin daha romantik ve duygusal kısımlarında aynı gerek mizansen oluşturmada, gerek duygu yakalamada aynı başarıyı sergilediğini söyleyemeyeceğim. Tabii burada şeyden bahsetmek şart, filmin iki Türk oyuncusu, yıl, başta Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz'ın oldukça büyük bir rolleri var. E, ve filmin senaryosu aslında e, daha temel olarak... E, Russell Crowe'un da kendisinin özellikle belirttiği üzerine şu fikir üzerine kuruluyor. Yani bugüne kadar Avustralya ve Yeni Zelanda'da biz bu Gelibolu Savaşı ve onun trajedisini burada binlerce kayıp vermiş olmayı hep kendi acımız olarak gördük ve kendi perspektifimizden baktık. Ama ben bu filmde öteki tarafın nasıl gördüğünü, nasıl hissettiğini, onun bütün bu süreci nasıl yaşadığını göstermek istedim diyor. Ee, ve de hani Avustralya'daki ön gösterimlerde de bunun çok iyi geçtiğini düşünüyorum. Bu yönde geri bildirimler aldım diyor. Çünkü film hakikaten e, Türk tarafına ve Türk perspektifine bakış açısına çok sempatik. E, filmin pek çok yerinde sık sık özellikle Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı e, Binbaşı Hasan'ın ağzından e, şey telaffuz ediliyor. Yani üç çocuğunu kaybetmiş acılı bir babanın o öfkesine karşılık İyi de onları sen gönderdin buraya yani siz gelip bizi işgal ettiniz biz keyfimizden öldürmedik ki kimseyi gibi bir argüman sık sık telaffuz ediliyor film boyunca. O da hani o açıdan bence Türkiye'li seyircilere çok sempatik gelecek bir şey. Yılmaz Erdoğan gerçekten filmin ana karakterlerinden biri. Buradaki performansıyla da Avustralya'nın büyük ödüllerinde en iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisinde aday kendisi şu anda. Cemil Yılmaz onun yaverini canlandırıyor. O ikisinin arasındaki ilişkide tabii böyle bir mizah dozunun arttığını belirtmemiz lazım. Cemil Yılmaz yine burada bir komedi figürü olarak karşımıza çıkıyor. Son umut bence Türkiye'li seyircileri özellikle de bu savaşta kim haklı kim haksızı bir kenara bırakacak olursak Türk tarafına daha sempatik bakması açısından hoşuna gideceğini düşünüyorum. Ama bence de şöyle bir eksikliği var. Avustralya ve Yeni Zelandalı seyircilere ötekiyle empatik kurma şeyini imkanını yaratması açısından başarılı olmakla beraber Türk tarafının da hiç Yani Osmanlı tarafının da hiç şeyi sorgulamadığını görüyoruz. İyi de biz niye girdik bu savaşa? Yani hani biz neden bu savaşa girdik? E, biz niye bu kadar acıyı çektik? Bu kadar ölü ve kayıp verdik? E, sorunsalı hiç sorulmadığı için... ...Türkiyeli seyirciler açısından... ...böyle bir sorgulama imkanını pek yarattığını söyleyemeyiz. Son Umut filmi The Water Diviner. E, genel olarak... E, Türkiye'de de seyircilerin beğeneceğini düşündüğüm, ana akım, popüler bir film olarak ilgi göreceğini düşündüğüm bir film. O da bu hafta vizyonda. Evet, bu hafta daha hala da bitmedi. Dört filmimiz daha var. Kısaca onlardan da bahsedelim. Bir devam korku filmi var mesela. Bu İspanyol Rek serisinin dördüncüsü bu hafta gösterime giriyor. Evet. İlk filmlerde olan bu gerçekmiş gibi işte aktüel kamerayla çekilmiş haberci binaya giriyor ve zombilerle karşılaşıyor falan gibi durumlardan artık bu filmle çıkmış vaziyette. Ee, o e, mış gibi e, hikayesini bir kenara bırakmışlar. Ama yine bu e, işte zombi bari virüs hikayesi sürüyor. Bu sefer e, Angela Vidal e, artık kurtarılmış bir karantinaya alınıyor e, bir gemide. Fakat hala bu virüs ortada mevcut. Jaime Balagero yönetmiş filmi. ilk iki filmi de o e, yönetmişti anılmıyorsam. Manuel Velasco, Hector Colome, Maria Alfonso Rosso ve Paco Manzanedo başrollerde. Bizde de e, Rektörd Kıyamet Gecesi olarak girecek gösterime. orijinal adı e, Apokalipsis. Evet bu hafta korku isteyenler için Rek 4 vizyonda. Bu hafta bir de romantik komedimiz var ama bu bayağı sırı dışı bir romantik komedi. Peace After Marriage Nikahta Keramet mi var? İsrail-Filistin e, çatışmasını romantik komedi formunda ele alan bir film. Bandar ve Gazi Albulovi'nin e, yönettiği filmde başrollerde yine Albulovi ve Ainat Tobi, yama Baz, Asaf Cohen gibi isimler yer alıyorlar. E, filmin geçtiği yer ise Amerika aslında e, ve hani göçmenler arası, hani diasporada Filistinlerle e, İsrailer e, arasındaki o çatışma bu sefer e, daha bireysel bir seviyede bir evlilik olayı üzerinden ele alınıyor. Evet bir yeşil kart Nedenli fakat giderek de Evrilen aşka dönüşen bu filmi kendisi de dalga geçiyor Bu filmlerde olur diye Fakat işin içine bir de tabi Erkek tarafının Filistinli Kız tarafının İsrailli olması Problemi giriyor Aileler haliyle hiç memnun değiller Olaydan ve işe de el koymaya Karar veriyorlar Yani şu anda dünyada Sürmekte gelen de sonu görünmeyen En büyük Politik problemlerden birine bu sefer biraz mizahla e, yaklaşılmış bu Filistinli e, kardeşler tarafından. E, o açıdan bakmak için ilginç bir tercih olabilir. Nikahta keramet mi var? Çeşitli festivallerde de gösterildi. E, geçtiğimiz sene Tribeca Festivali'nde e, bir e, ilk filmlere verilen ödüllerden birini aldı. Bu arada hani Filistinli iki kardeşin çektiklerini ve bu kadar hani... Genellikle şiddet ve çatışma e, doğuran bir konunun ya birazcık da gülelim, birazcık da farklı bir bakış açısıyla bakalım e, gibi hani son derece yapıcı bir biçimde yaptıkları filmin Türkiye'de neredeyse salon bulamadığının da altını çizmek istiyorum ben burada. E, dün akşam film bu arada filmin yapımcılarından biri Türkiye'li e, ve dün akşam onun verdiği bir röportaja tanık oldum. Topu topu 7 salon bulabilmişler ve Türkiye'nin en büyük gösterim ağa olan e, Mars salonları hiç salon vermemiş e, ve Türkiye'de hani yeri geldikçe Filistin Filistin Filistin diye hani herkesin altını çizdiği ve bu meselenin çok konuşulması gerektiği ve Türkiye'nin en önemli hassas e, e, değer verdiği uluslararası konulardan biri olduğu bu kadar telaffuz edilirken böyle bir filmin Türkiye'de salon bulamaması da bence ayrıca bir ayıp e, salonların da büyük ayıbı diye düşünüyorum evet, evet. Filmlerimiz hala bitmiş değil. E, yerli yapımımız bu hafta Yusuf Yusuf adlı bir komedi. E, i̇ki Yusuf adlı karakter üzerinden gelişiyor. Biri e, minibüs şoförü, Ankaralı arabalara. Çok meraklı kendi e, minibüsü de son derece modifiye. Yolda bir gün bir e, papaz ya da papaz kılığında bir adam doğmuşa binmek istiyor, minibüse binmek istiyor. Ee, ve sonradan ortaya çıkıyor ki onun da adı Yusuf fakat e, o Ankara'da olan Papa'ya bir e, suikast düzenlemeye çalışan bir fanatik aslında. Şoför bir yandan da işte insanları kurtarıp bu adamı etkisiz hale getirmeye çalışıyor ama bunu komedi olarak e, yapmışlar. Filmin yönetmeni Ersoy Güler, başrollerde Ali Sunal, Burak Satıbol, Oya Başar ve Sinem Öztürk yer alıyorlar. Evet son dönemde alıştığımız üzere e, Türkiye'de komedi sinemasında böyle ana damarı oluşturan bu abartılı oyunculuklar ve e, tamamen e, gerçek dışı mizansenlerden oluşan bir başka komedi filmi Yusuf ve Yusuf. Evet, bu hafta aslında farklı komedi tarzlarına bakmak için iyi bir hafta bir yandan o Kuzey'in Roy Anderson'un soğuk mesafeli komedisi diyenden onun belki tam zıttı bir komedi anlayışı olarak Yusuf Yusuf gösterimde. Evet haftanın son e, vizyon filmi, yeni filmi ise Paddington, Ayı Paddington adıyla bizde de vizyona giriyor. E, bu ise e, bir e, Canlandırma filmim yani ayımız canlandırma diğer karakterler gerçek başrolünde e, ayımıza Ben Wischow, Samuel Joshlin, Hugh Bonneville, e, Sally Hawkins, Nicole Kidman, e, Jim Broadbent gibi hatta Imelda Staunton gibi e, Britanya sinemasının. Yani in İngiliz sinemasının bütün artopları ve evet, hatta Nicole Kidman da var <gülüyor> Avustralya'dan destek olarak. Ee, Türkçesinde iki versiyonlu giriyor bu arada bizde vizyona Hem Türkçe dublajlı hem altyazılı giriyor ee, Onu da belirtmiş olalım Türkçe dublajlı versiyonunda Ayı Paddington'u da eser yenenler e, seslendiriyormuş ee, Bu aslında çok sevilen bir çocuk kitapları serisinin uyarlaması Daha önce televizyonda animasyon e, çizgi film serisi de vardı Oldukça çok sevimli bir e, ayıcık e, Paddington Aslında e, Michael Bond'un meşhur kitaplarından e, uyarlamam. E, bu sefer bu filmde e, Londra'ya gelişini görüyoruz. Ve bir aile tarafından başta öncelikle ailenin babası tarafından son derece gönülsüz de olsa e, evlat edinilmesi bir nevi. E, ama bir taraftan da peşinde Paddington'u ele geçirmek isteyen de. Kötü karakterler var. Onlarla da mücadele etmesi ve yavaş yavaş da aileyi de dönüştürmesi. O açıdan böyle tam klasik yılbaşı için bir aile filmi çocuklar için I Paddington bu hafta vizyonda. Evet, e, yoğun bir hafta son hafta olmasına rağmen e, bunun dışında bir takım gösterimler daha olacak onlara geçmeden bir parça çalıyoruz son umutta kullanılan e, bir parça dinleyeceğiz Erkan oradan evet şimdi ve bu parçanın e, son umutta e, aslında bu versiyonu çalmıyor son umutta Cem Yılmaz seslendirmeye başlıyor ve e, diğer e, filmdeki oyuncuların da katılarak ona eşlik ettikleri beraber e, söyledikleri bir sahne var e, bu çok meşhur bir türkü aslında Çanakkale Savaşı'na katılmış 15 yaşında genç bir delikanlının hikayesinin anlatıldığı meşhur Hey 15'li türküsü. Filmde bunu kullanmayı tercih etmişler. Biz şimdi Erkan Ağur versiyonunu deneyeceğiz. Hey 15'li 15'li Tokat yollar taşlı Hey on beşli on beşli Tokat yolları taşlı On geliyor Yarimin gözü yaşlı Aslan yarim kös senin adın Her diye Sendedolan dolandım sende dolan gel biriye Fıstık endazesi on yediye oradan dinledik. Heyon Beşlim bu film, bu şarkının başka bir versiyonu. Bu hafta vizyona giren The Water Diviner Son Umut filminde. Filmin oyuncularından Cem Yılmaz ve diğer oyuncular tarafından seslendiriliyordu. Evet, böylece e, bu hafta vizyona yeni giren filmleri sizlere tanıtmış olduk ama onun dışında m, başka gösterimler de var. E, birazcık onlardan da bahsedeceğiz sizlere. Evet, e, Cuma günleri e, Yeni Sinema Hareketi'nin Levent Kültür Merkezi'nde gerçekleştiği e, yönetmenlerle yapılan gösterimler bu hafta Nergis Hanım'la devam ediyor. E, Her cuma Yeni Sinema filmin e, yönetmeni Görkem Şarkan ve yapımcı Müge, Müge Özen de seyircilerin sorularını yanıtlayacak gösterimden sonra. Bu akşam saat 7'de Levent Kültür Merkezi 16 Kutlar Sinema Salonu'nda gösterilecek e, Nergis Hanım. Gelecek hafta içinde de e, hafta boyunca günlükleri gösterilmeye devam edecek. Pera Müzesinin film programında ise Polonya'dan sevgilerle Gençlik Ateşi programı devam ediyor. E artık programın da sonuna yaklaştılar. Son filmler yarın Cumartesi günü 14, 16 ve 19 seanslarında gösterilecek. Saat 14'te İz bırakan filme, 16'da Küçük Oyunlar, 19'da ise Sen Tanrısın filmlerini. İzleyebilirsiniz. Son dönem e, Polonya e, sinemasının genç ve yetenekli yönetmen yönetmenlerin işlerinden oluşturulmuş bir programdı bu da. Evet müzeler deyince e, İstanbul Modern'den de bahsedelim. Bu sene Yüzyıllık e, Aşk Türkiye'de sinema ve seyirci ilişkisi sergisini gerçekleştirmişti İstanbul Modern. E, bunu görememiş olan e, sinema severler gibi ve göremeyecek olanlar benim gibi e, en azından sergiye internetten ulaşabilecekler sergi sona erdikten sonra yüzyıllık evet. aşk nokta istanbulmodern.org adresinde bu Sergide e, görme fırsatı bulunan e, pek çok belge, biletler, dergi kapakları, fotoğraflar vesaire afişler e, sitede e, bir arşiv olarak var olmaya devam edecek. Evet bu da bizi bu hafta çok sevindiren haberlerden biri oldu. Öyle bir arşiv çalışması yapıldığını biliyorduk. Yeni yıla da yetişmiş oldu. Meclis'in işaret ettiğim üzere e, sergiyi gezen ve gezmeyen herkes için... Bir şekilde arşivin internet üzerinden ulaşılabiliyor olması da çok büyük bir kazanç özellikle tüm araştırmacılar adına. Evet bu hafta programımızın geri kalan kısmında senenin genel bir değerlendirmesini yapalım e, diye düşünmüştük. Kendi aramızda artık son haftada. E, ve o bölüme geçmeden önce yine bir kısa müzik arası verelim. Ve bu sene ikimizin de çok beğendiği filmlerden biri olan Boyhood'dan bir parça dinleyeceğiz. Arcade Fire seslendiriyor Deep Blue. Here. Boyhood'tan e, dinledik, pardon Boyhood filminden bir parça dinledik. Arcade Fire'den Deep Blue. E, yıl sonu değerlendirmemize geçiyoruz. Zaten ikimizin de listesinin üst sıralarında olduğunu bildiğim e, bir film Boyhood. Ama e, açıkçası benim için bu sene bu e, listeyi yapmak çok zor oldu. Hatta sıralama yapamadığımı e, itiraf edeyim. E, son senelerde benim gördüğüm belki de en iyi yıldı sinema açısından. Evet bu sene ben de memnunum şahsen. Yani çok farklı eleştirmenleri okuduğum, dinlediğim zaman hem Türkiye'den hem yurt dışından bu sene kötüydü gibi laflar duyduğumda çok şaşırıyorum hakikaten. Ee, bence o birazcık şey, özellikle ana akım sinema üzerinden ilerleyen e, isimler bence çok memnun değillerdi bu sene. Ama bağımsız sinema e, sevenler için bence bu sene e, oldukça leziz bir seneydi diyebiliriz. Evet yani ilk onuma baktığımda bunların sadece 3 tanesi e, Türkiye sinemalarında gösterime girdi. Onlar da zaten e, galiba başka sinemada girdiler ama <gülüyor> e, festivallere biraz e, gidince takip edince ki İstanbul'da da çok festival var ve bütün e, uluslararası festivallerde oynayan filmler de geliyor. E, hakikaten sinema için kötü bir yıl olduğunu söylemek mümkün değil ki. Henüz göremediğim mesela Pedro Costa'nın son filmi gibi herkesin çok bahsettiği ya da benim daha göremediğimi işimin gördüğü Roy Anderson'un bu hafta gösterime giren filmi gibi daha aslında muhtemelen gelecek seneki listeme girecek filmleri de henüz görebilmiş değilim. Evet ben de bu seneki listemi hazırlarken değişik yerlerden de istenen listelerin aslında Türkiye'de genel şeyim kriterim 2014, sene içeris 2014 yılı içerisinde Türkiye'de vizyona girmiş olmaları. Ee, o yüzden o şekilde hazırlarken normalde be, benim bir önceki seneye atfettiğim filmler de kaçınılmaz olarak girmiş oluyorlar. Ee, ben şimdi kısaca öyle bahsedeyim. Ee, o aslında benim için 2014'te artık kalmamış olan ama Türkiye'de 2014 yılında vizyona giren 12 yıllık esaret, e, 12 Years a Slave, e, Inside Llewyn Davis, Sen Şarkılarını Söyle. La Grande Belleza, Muhteşem Güzellik ve e, Umud'un Peşinde Filomena filmleri e, bu senede hani 2014 listesine e, giriyorlar bir şekilde e, vizyon takviminden dolayı ama ben onları aslında bir önceki senenin filmleri olarak düşünmeyi tercih ediyorum. Ve bu sene onların yerine e, işte Boyhood, Leviathan, e, Mr. Turner ve Frank gibi filmleri e, yer alıyorlar benim açımdan. Evet, sinefil listesini biz gördüğümüz yeni filmler olarak yapıyoruz festivallerize katarak, e, vizyondan e, ayrı bir şekilde. E, zaten benim de ilk konumdaki bir kısmını e, saydım, demin Boyhood'u söyledik, e, bunun dışında gösterime girmiş olanlardan benim ilk konumda. Grand Hotel Budapest, Kış Uykusu ve Filomena var e, umudum hı hı. peşinde dediğin gibi. E, onun dışında festivallerden gelen ve aslında geçen hafta da e, Oscar'ın son 9 yabancı filme kalmış olan Force Majors, e, Kanada'dan e, Dola'nın yeni filmi Mummy, Amerikan Bağımsızı Whiplash... Festivalde gösterilen Yunan filmi Şiddet Güzel'i Miss Violence ve Polonya filmi ki o da son 9'a kaldı, 5'e de girecek ve muhtemelen bu seneki yabancı film Oscarını alacak İda. Ve bunların arasında benim bu seneki bir numaram bir tek ona oturtabildim biraz da böyle bir şahsi İlişki kurdum o filmle bir öncekinden beri The Look of Silence Joshua Oppenheimer'ın yine Endonezya'daki soykırım üzerine yaptığı belgesel fakat bu sefer kurbanların ailelerinin tarafından anlatıyor ve hakikaten bir önceki filme Reactive Killing öldürme eylemi kadar onun kadar farklı bir anlatı değil belki ama daha bile etkileyici bir film çıkarmış ortaya. Evet, e, Mary's'in saydığı filmler arasında benim henüz izleyemediklerim de var. Dolayısıyla o yüzden e, 2014 listesine giremiyorlar ama 2014'te Türkiye'de vizyona girmiş filmler arasında, benim ilk onuma girenler arasında Romanya'dan Çocuk Pozu, e, Arjantin'den Gloria, e, Dünya'da 20 bin gün keyif belgeseli e, ve bu hafta taze taze vizyona giren İki gün ve bir gece, Dardenler'in filmiyle, Roy Andersson'un son filmi İnsanlara Bakan Güvercin'de benim ilk onuma girdiler. Ben Türk filmleri için ayrı bir liste yaptım. O yani. 2014 yılı açısından Türk filmlerinde de e, bence iddialı bir yıldım. Vizyonda e, çok iyi filmler, çok geniş kapsamlı vizyona giremeseler de hemen saymak isteyeceklerim. Tabii ki kış uykusum e, ama onun yanı sıra Yozgat Blues, Kusursuzlar, Mavi Dalga, Köksüz, Annemin Şarkısım, İtirazım Var, Ben O Değilim ve Sivas filmlerini de saymadan geçmememiz gerekiyor 2014 yılı içerisinde. Bunlara ilaveten e, Mansiyon diyebileceğimiz, şunlardan da bahsetmeden yılı bitirmeyelim e, diyeceğim. E, gösterim şansı bulabilmişler arasında Lego filmi, bence ana akımın belki de bu sene en iyi filmiydi. E, yine ufak da olsa gösterim şansı bulan Weekend, hafta sonu, Hı -hı. Gone Girl, David Fincher'ın e, bu seneki filmi, e, Tahrir Belgeseli Meydan. Her bizde aşk olarak çevrilen. E, Broken Circle Breakdown Belçika'dan. E, La Grande Vellette her ne kadar geçen sene filmi olsa da ben 1 Ocak'ta e, görmüştüm. E, Filistin'den Ömer. E, bunlar gösterim şansı bulabilenler. Gösterimi son dakikada e, yasaklanan memfo manyak. Hı hı. E, festivallerde gösterilen daha belki önümüzdeki aylarda İstanbul'da da gelebilecek olan Ned Rifle, Hal Hartley'nin son filmi ee, Alexander Rockwell'ın Little Feet küçük ayakları ee, muhtemelen önümüzdeki e, aylarda ilk sonrasında gösterime girecek olan Birdman in the Little'un yeni filmi ee, Mr. Turner Wild e, o da e, aslında oldukça ana akımlı film ve e, Oscar adaylıkları da olacak gibi görünüyor o yüzden o da gösterime girecektir ve bir de bir e, Kısa metraj sayılabilecek yarım saat kadar süren e, ve festivalde gösterilen e, Aykan Safoğlu'nun Kırık Beyaz laleler. Evet, arada... evet, Bu sene bahsedilmesi gereken diğer filmler de bunlar. Bir de Inherent Vice'ı da söylemeden <gülüyor> geçmeyeyim. <gülüyor> Paul Thomas Anderson filmi kolay kolay tavsiye edilebilecek bir film değil ama çok hakikaten bu senenin ilginç sinematik deneyimlerinden biri. Evet sen hazır Lego filminden bahsetmişken ben her sene yapmış olduğum en iyi animasyon e, üçlemesinde e, de bahsetmeden geçmeyeyim. E, Lego film hakikaten bu senenin en iyi yapımlarından biri olmakla beraber. E, ama sonradan vizyona giren iki film onun önüne geçti benim nezdimde. İlki Box Trolls, Kutucu Cüceleri. Diğeri ise e, How to Train Your Dragon 2, Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2 oldu. Lego film de üçüncü sırada yer alıyor benim açımdan. Bu senenin küçük... E, dinleyicilerimiz için bence en iyi yapımlarıydı bu üçleme. Böylece hem 2014'ün hem de Sinefil'in sonuna geldik. Ee, bu haftaki program destekçimiz Nurver Özel Özbay'a da çok teşekkür ediyoruz ve 2015'te e, daha güzel filmlerle inşallah daha güzel günlerde görüşmek üzere diyorum. Evet, herkese iyi seyirler, iyi neler. Sinefil Hazırlayan ve sunanlar Melis Pehlil ve Yeşim Burul